Kıssayı İsmail ve İshak aleyhisselam. Hazreti İbrahim'in zevcesi Sare çocuk doğurmazdı. Hacer nam cariyeyi kocasına bağışladı. Ondan İsmail aleyhisselam doğdu. Bundan dolayı Sare ziyade kederlendi. Cenab-ı Hak dahi ona merhamet ve inayet etti. İhtiyarlık vaktinde İshak Aleyhisselam'ı doğurdu. Sonra Hacer ile oğlu İsmail'i kıskandı ve bu diyardan Irak olsunlar diye ayak diretti. İbrahim Aleyhisselam naçar kaldı. Hemen Hacer ile İsmail'i aldı ve Mekke'ye götürüp orada bıraktı. Cülhüm kabileleri ol vakit Mekke civarındaydılar. Hazreti İsmail, onlarla ülfet etti ve onlardan kız aldı ve on iki evladı oldu. Bu münasebetle cürhüm kabilelerinden bazıları gelip Mekke'de sakin olmuşlardır. Badehu ondan sonra Cenab-ı Hakk'ın emriyle Hazreti İbrahim Mekke'ye gitti ve Hazreti İsmail'le birlikte Kabe'yi i Mükerreme'yi yeniden bina etti. İsmail aleyhisselam Yemen kabailine ve Amalika'ya mebus oldu ki o vakit Amalika kabileleri Ceziretül Arabın Şam cihetinde sakin idiler. Sonra Hazreti İsmail'in oğulları ve torunları çoğaldı ve etrafa yayıldı. Nereye vardılar ise galip oldular ve Amalika'yı ol diyardan sürüp çıkardılar. Hazreti İbrahim'in vefatında Yerine İshak aleyhisselam geçti ve iki oğlu oldu. Biri Ais ve diğeri Yakub idi. Ais amcası, amcası İsmail aleyhisselamın kızını aldı ve ondan çok evladı oldu. Onlar dahi çoğaldılar ve Dimashk Şam tarafına malik oldular. Hazreti Yakub ise pederi İshak aleyhisselamın vefatında, onun yerine geçti. Peygamber oldu ve pederinin yurdu olan Kenan ilinde kaldı. Onun dahi ol diyarda evlat ve ahvadı çoğaldı. Yakub aleyhisselamın lakabı İsrail'di. Onun için oğullarına ve torunlarına Beni İsrail denildi.